Bundan böyle bu risalenin hazırlanmasına teşebbüs ettik. Zira umulur ki Cenabı Hak bize meclis ve tesettür edeplerini nasip eder. Edep her şeyin başıdır. Cemaatin bir tek kalp üzerinde bulunması büyük bir ganimettir. Bu ganimeti elde etmek de kamil insanların yanında oturmakla mümkündür. Aşk odu evvel düşer maşuka andan aşuka'' Şem'i gör kim yanmayınca yakmadı pervaneyi Arif'in her bir kelamı lalû mercan incidir Cahilin her bir kelamı candan canan incitir Dili samide tesir eyleyen dilden çıkan sözdür Havai sözden etme hüsnü tesir intizar asla İşitenin kalbinde tesir eden söz söyleyenin kalbinden çıkandır Nefsin arzusundan çıkan sözün kalbe tesir edeceğini asla bekleme. Bilakis kötü tesir eder. Dururken vacibat etme nevafille şugul zira, nevafille tekarrub sonradır kurb-ı ferâizden. Nafilelerle kulun allah Teala'ya kavuşması muhakkaktır. Lakin nafile ile meşguliyet vaciplerin ikmalinden sonra kavuşturucudur.